الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره وحل العقده من نيساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Arkadaşlar kıyamet alametlerinin en büyüğü diye kabul ettiğimiz Güneşin battığı yerden doğması Kur'an-ı Kur Kerim ve hadislerde güneşin batıdan doğacağı haber verilmiştir. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki delillere gelince Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Yevme tati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nefsen imanaha lem takun amanet min qablu ev kasebet fi imanaha khayra. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün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 Birçok tefsirci bu görüştedir. Mesela bu tefsirler, Taberi tefsiri, İbn Kesiri tefsiri, Kurtubi tefsiri ve e, Tüveyari ithaful cema'ah isimli tefsir kitaplarında bu ayet ve hadislerden gelen, yani bu ayet tefsir edilirken bu şekliyle Burada kast edilen يَوْمَ يَأْتِبَعْدُ اٰيَاتِ Rabbik, Yani Rabbinin bazı alametleri geldiği günden kasıt bu alametlerden kast edilenin e, güneşin battığı yerden doğmasıdır. Taberi Rahimeullah bu ayet hakkında tefsircilerin görüşlerini verdikten sonra şöyle diyor. Bu sözlerin en doğrusu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüdür. Velike hîne tatla'uş şemsu min magribihâ. Bu durum güneş battığı yerden doğduğu zaman olacaktır. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Taberi tefsirinde haber verdiği gibi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 Buhari Rahimullahın, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'in şöyle dediğini rivayet ediyor: "La taqoom sâ'atu hatta ta taqtatil fi'atan, و حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا تلعت و رآها الناس آمن أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكون آمنت من قبل أو كسبت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 birlikte haber verdikleri bu hadisler ve yine ikinci okuduğum Buhari Rahimahullah'ın yine Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bu hadis buna delildir. Yine Müslüm'in, İmam Müslim'in Rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. Bediru bil a'mâli sitteh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 Meydana gelecek olan alametlerden ilki, güneşin battığı yerden doğmasıdır. Yine Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Ahmet Şakir ile tahkiki, beraber numarası 6881 yine müslimin fiten bâbu zikri deccal bahsinde geçiyor. Bir başka hadiste Ebu Zer radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü bir gün şöyle dedi. Etedrune ayna tezhebu hadihi şems. Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Bu güneş nereye gider biliyor musunuz? Oradakiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü Şöyle buyurdu. Bu güneş arşın altındaki yerine kadar gider ve secdeye kapanır ve o şekilde kalır. Allahu ekber. Dikkat ediniz. Allah salli ve Etrafında bulunanlara Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki Aissetü sellem dedi ki: Etedrun eyn tethabu şems? Siz bu güneş nereye gidiyor biliyor musunuz?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 Ee, i̇nsanların hepsi iman eder. Ancak daha önce iman etmemişse bu imanı geçersiz olacaktır. Aynı şekilde günahkarların tövbe etmeleri de kabul olmaz. Dolayısıyla hem kafirin iman etmesi kendisinden kabul edilmeyecek, hem de hem de günahkarın tövbe etmesi yani tövbe kapısının kapandığı andır aynı şekilde.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 Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Gafir suresi 84 ve 85. ayetlerde. فَلَمَّ رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُ آمَنَّ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّ بِهِ مُشْرِك۪ينَ فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّ رَأَوْ بَأْسَنَا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 لا تنقطع الحجرة ما ما تكبل ما تقبلت التوبة ولا تزل التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من من المغرب فإذا طلعت تبعة على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل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 o mühürlenir. İman olarak mühürlenir. Veyahut tersi küfür vardı kalbinde, küfürle kalbi mühürlenir, artık biter. Dolayısıyla bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve söylüyor. O amellerle yetinirler buyuruyor Ay i sallallahu ve Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. İnallaha azza ve celal ce'ala bil magribi baban 'arduhu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 Bu olaydan sonra güneş ve aya ışık ve nur giydirilir. Sonra insanların üzerine doğarlar ve batarlar. Yine Abdullah bin Amr'dan o da nebi aleyhisselam'dan şöyle rivayet edilir. Güneşin batıdan doğmasından sonra insanlar 120 sene daha yaşarlar. Güneş batıdan doğduktan sonra Abdullah bin Amr rivayet ediyor. Diyor ki insanlar 120 sene daha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 İmam-ı Taberi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Tevbe güneş batıdan doğuncaya kadar uzatılmıştır. Tevbe güneş batıdan doğuncaya kadar uzatılmıştır. Müslüm'ün Ebu Musa radıyallahu anh'ten Resulü şöyle dediğini rivayet ediyor. İnna Allah-a yabsitu yadehu bil-leyli musi'un-nahar <Gülüyor> ve yabsitu yadehu bin-nahari liyetuba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi Muhakkak Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini uzatır.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 Ve onlar o ateşe düşerler. Allah ve Resulü sizi o ateşten, o ateşten e, alıkoymak ister. Ya da biz insanlar kendilerini ateşe doğru yiterler. Allah ve Resulü ise eteklerinden tutup çekmektedirler. Rasulullah Aleyhisselat Vesselam, tövbenin kabul edileceği en son vaktin güneşin batıdan doğuncaya kadar olduğunu açıklamıştır. İbn Hacer Rahimullah.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 En doğrusunu bilen Allah Subhanahu ve Teala'dır. İnşallah birkaç tane büyük alametimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi yani bundan sonra işleyeceğimiz Debbetul Ard'dır. Debbetul Ard e, kıyametin büyük alametlerinden kabul ettiğimiz Debbetul Ard Kur'an ve sünnette geçmekte. Kur'an ve sünnette haber verdi, veriliyor. Bunlar sabittir. İnşallah kaldığımız yerden bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Zannedersem